Bismillahirrahmanirrahim. 313. Ömer bin Abdülaziz'den Bir topluluğun bir işi umumundan ayrı olarak aralarında fısıldaştıklarını gördüğün zaman bil ki onlar sapıklık kurmaktadırlar. 314. Efsah edin. Şeytanların başkanı olan iblis dostlarına Adem oğullarını hangi şeyden sokulursunuz demiş. Onlar da her şeyden demişler. Bunun üzerine Peki onlara istiğfar yönünden sokulur musunuz demiş. Ne yazık ki hayır. Bu tevhide birleştirilmiş. Onunla birlikte yapılan bir şeydir demişler. O şu halde işlerine kendisinden Allah'a istiğfarda bulunmayacakları bir şey muhakkak yayacağım demiş. Ve işlerine nefis, heva ve heveslerini yani bilatları yaymış. 315 Mücahit'den Allah'ın şu iki nimetinden hangisi beni İslam'a hidayet etmiş olması mı yoksa beni nefsin şu arzularından yani bidatlardan korumuş olması mı? Hangisi benim için daha büyüktür bilmiyorum. 316 Ali'den. Bir adam bütün ömrünü oruçla geçirse, ömrünün tamamını namaz ve buna benzer ibadetlerle ihya etse, sonra da Rukun ile makam arasında öldürürse şüphe ki Allah yine de onun kıyamet gününde hidayet üzere olduklarına kani olduğu kimselerle haşreder. 317 Ebu Sadık'tan Selman dedi ki bir adam başını Hacer-i Esvet'in içine koysa ve gündüzünü oruçla, gecesini ibadetten geçirse Allah onu kıyamet gününde heva ve hevesiyle birlikte diriltir. 318 Rebi Ali şöyle dedi İnsanların içinde kuşlar arasındaki arı gibi olun Gerçek şu ki kuşlardan hiçbirisi yoktur ki onu zayıf görmüş küçümsemiş olmasın Şayet kuşlar onun içindeki bereketi bilselerdi Bunu yap, ona yapmazlardı Halka dilleriniz ve bedenlerinizden karışınız Onlardan amelleriniz ve kalplerinizle ayrılınız Çünkü kişinin eline geçecek olan kazanmış olduğu şeydir ve o kıyamet gününde sevdiği kimselerle beraber olacaktır. 319 Zuhri'den Güzel görüş, kanaat, inanç, alimin ne iyi yardımcısıdır. 320 Mesluk'tan Kişiye ilim olarak Allah'tan korkması kafidir. Kişiye cahillik olarak da ilmini beğenmesi kafidir. Kişiye tek başına kalıp günahlarını düşüneceği, ve neticede Allah'tan bağış dileyeceği bazı oturum yer ve zamanlarının olması yaraşır. 321 Vasile'den Size hadisi manasıyla rivayet ettiğimiz zaman bu bize yeter. 322 İbn-i Sirin'den Hadis rivayet ettiği zaman kelime ve cümlelere takdim tehir yapmazdı. Hasan-ı ise hadis rivayet ettiği zaman takdim tehir yapardı. 323 hazmden Hasan-ı hadisi esası aynı ama ifadesi değişik olarak rivayet ederdi. 324 Muhammed'den Ubeyid bin Umeyr Abdullah bin Ömer'e rivayet edip dedi ki ve Vesselam şöyle buyurdu. Münafığın durumu iki ağıl veya iki davar sürüsü arasındaki koyun gibidir. Allah razı olsun. Bunun üzerine ömür hayır öyle değil. ve Vesselam ancak şöyle buyurdu dedi. Muhammed bin Ali dedi ki İbn Ömer Hazreti Peygamberi sallallahu Aleyhi ve Sellemi işittiği zaman ne ona ilave yapar, ne onu noksanlaştırır, ne onu aşar, ne de onu eksik yapardı. İşittiği gibi rivayet eder ve aynen de uygulardı. Allah'ın razı olsun. 325 İbn Av'ından Eşabi En ve El Hasan. Hadisi bir defa böyle bir defa şöyle rivayet ederlerdi. Bunu Muhammed bin Sirin'e bildirdim o da şöyle dedi. Bil ki onlar şayet onu işittikleri gibi rivayet etselerdi kendiler için daha hayırlı olurdu. 326 Ebu Ma'mer'den. Şüphesiz ben hadisi hatalı olarak işitirim de işittiğime uyarak hatalı rivayet ederim. 327 Meysel'den. Mücahit rüyada tavusu görmüş. Sanki o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kabe'nin kapısındayken Kabe'nin içinde başına örtü örtmüş bir halde namaz kılıyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü ve ona Allah'ın kulu başörtüsünü aç ve okumanı açığa çıkar buyurmuş. İbrahim dedi ki sanki o yani tavus bunu ilme yormuş. Bu sebeple de hadis rivayetinde açılmış, hadis rivayetini çoğaltmış. 328 Kaat'tan Dünya rahmetten kovulmuştur. İçindekiler de bir hayır öğrenen veya öğreten hariç rahmetten kovulmuşlardır. 329 Halit'ten İnsanlar ya alim ya öğrencidir. Bunların arasındakiler hayırsız ahmaklardır. Allahu Akbar. 330 El Hasan'dan Derlerdi ki alimin ölümü İslam'da açılmış bir gediktir. Gece ve gündüz birbiri ardınca geldiği sürece onu hiçbir şey kapatamaz. 331 Vehib bin Münebbeh'den Münebbihten İçinde ilim tartışılan bir meclis bana onun miktarında nafile namazdan daha sevimlidir. Belki meclistekilerinden biri bir kelime işitir de ondan bir yıl veya kalan ömrü boyunca faydalanılır. 332 Sufyan'dan Allah'ın hayır dilediği kimse için ilim öğrenimi ve onun ezberinde daha üstün hiçbir amel bilmiyorum. İnsanlar dünyaları konusunda yemeğe ve içmeye muhtaç oldukları gibi dinleri konusunda da bu ilme muhtaçtırlar. 333 Salim'den Ebu Derda dedi ki ilim alınıp yok edilmeden önce onu öğrenin. Zira ilmin yok edilmesi Alimlerin yok edilmesi, ölmesiyle olacaktır. Alim ve öğrenci de sevapta eşittirler. 334 Hattan Fakat öğrenmekte, öğretmekte ve okunup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabb'e has kullar olun. Alimler 79. ayetin tefsirinde, Kur'an okuyan herkese fakih olması bir borçtur demiştir. 335 El Hasan'dan Rabbânler ve hahamların onları men etmeleri gerekmez miydi? Mayıda 63 mealindeki ayette ise Rabbânler ve hahamları hakimler, alimler diye tefsir etmiştir. 336 yine aynı. 337 neden? ilim için ezberleme, uygulama, dinleme, susma ve yayma faaliyetleri kastedilir, hedef alınır. İnsanların en cahili, bildiğini bırakıp uygulamayan, insanların en alimi de bildiğini amel eden, insanların en üstünü ise Allah'a karşı en huşunu olan kimsedir. 338 El-Hasan'dan İki haris duymaz. İlme düşkün olan ondan duymaz. Dünyaya düşkün olan ondan duymaz. İşte kaygusu, kederi, tasası, ahiret olan kimsenin, Allah kazancını el verir ve zenginliğini kalbine kor. Ona gönül zenginliğini verir. Kaygısı, kederi, tasası dünya olan kimsenin de Allah kazancını ahiretine akla getiremeyecek şekilde çoğaltır ve fakirliğini iki gözünün arasına kor, onu aç gözlü yapar. Artık o ancak fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar. Evet. 339 A'ından Abdullah dedi ki, iki haris duymaz. İlim sahibi ve dünya sahibi. Bunlar eşit olmazlar. Şöyle ki, ilim sahibinin Allah'tan hoşnutluğu artar, dünya sahibi ise sonuna kadar taşkınlığa devam eder. Sonra şu ayeti okudu. Hayır, insan muhakkak azar. Kendini ihtiyaçtan kuvareste gördü diye. Ağlak 6-7 340 İbn-i Abbas'tan Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar. Mealindeki ayetin tefsirinde kim Allah'tan korkarsa o alimdir buyurmuştur.